Kafir kimse, kafir kefere kökünden gelir Arapça, örtmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de cehennemde ebedi kalacaklar kafirler olarak isimlendirilir. Kafir kelimesi de Arapça'da yine o kefere kökünden gelir değil mi? fail çekimidir. Bu da yanında ilim olsun diye bulunsun, bu çekimleri anlaması da çok kolaydır. Fail çekimi demek harfleri değiştir, o kişi fail yani fiili yapan kişi olur. Mesela hakeme hükmetti demek. Hükmeden kim? Fail, hakim. Hakim bak, fail oldu. Aynen öyle. Kafir küfreden oldu, <gülüyor> küfreden. Kâtir, kitap yazan yani, kelime yazan. Bunun gibi bir sürü çoğaltabilirsin, Türkçe'de bir sürü var, ismi fail şeklinde. Şimdi bu, kafir ise küfreden. Küfreden ne demek? Örtmek demek Arapça, kelime anlamı. Bir şeyi örten adama kâtir derim. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime çok yerde örtmek olarak da kullanılır. اَيُكَفِرَ <gülüyor> اللّٰهُ عَنْهُمْ سَيْيَا اَتِّينَ Allah'ın minahlarını orada örtecek onların diyor. Izleyecek. Onun için de kullanılıyor. Ama buradaki terim manası, ıslahın manası ise kafirin bir kimse delilleriyle, akli olarak Allah'ın varlığını, ispatını aldığı halde inanmayan buna rağmen. Bu kimse kafirdir. Gururundan, başını yere koymayacağından, emir altına girmeyeceğinden, bu vücudun Allah'ın bir varlığı olduğunu kabul etmek istemediğinden, Başında bir amir istemediğinden, kafasına göre hayat yaşamak istediğinden, aynı üst verdiği örnek gibi sağ yol var, sol yol var. Gidip de sol yolu orası rahat diye seçiyor. Burası doğru olmasına rağmen. Bu adamdır işte kafir. Tamamen Allah'la nefsi arasında nefsini seçen kimsedir. Her şeyin sahibiyle emanetçi arasında ben emanete göre yaşayacağım, kafama göre yaşayacağım diyen kimse kafirdir. İşte şeytanın inkarı gibi, Ebu Cehil'in inkarı gibi. İşte Ebu Cehil. Ebu Şube radıyallahu anh oturuyor. Ebu Şube sahabidir ama o sırada daha sahabi olmamış. Ebu Cehille ile Ebu Şube otururken bu olayı anlatan da Ebu Şube. Biz otururken diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldi bize yine anlattı İslamiyet'i anlattı bilhassa Ebu Cehil'e Ahireti anlattı Allah'a anlattı. Bitirdin mi dedi Ebu Cehil anlatmak. Bitirdiysen dedi bil ki dedi eğer dediklerin doğruysa öyle bir yer var Allah varsa biz orada senin vazifeni yaptığına şahadet edeceğim bendi. Geldi, anlattı, benim namam. Şehadet edeceğim dedi. Tamam yeter dedi, gönderdi. Sonra bana döndü, dedi ki, ben bu adamın peygamber olduğunu biliyorum dedi. Ama dedi, bana ağır geliyor. Neden ben değilim dedi yani. Ben koskoca o sırada Ebul Hakem diyorlar kendisine. Ben koskoca Ebul Hakem'im. Paramla, pulumla, aklımla, fikrimle üstünüm dedi. Ayrıca kabilesi zaten ağır geliyor. Altı tane Mekken'in şerefli vazifesi var. İkisi bunların kabilesinde. Ben zaten bunu kaldıramıyorum diyor. Bir de peygamber bizden diyecekler. Ben de kabul etsem gidip emri altına girmem gerekecek peygamber olduğu için ben bunu yapamam. Diyor. Bana ağır geliyor. Ve hayatını bunun üzerine kurup bunun savaşını veriyor ve bu yolda ölüyor bu adam. Bu kadar düşmanı, bu kadar sadece ve sadece niye ben peygamber değil? gibi saçma sapan bir düşünceye saplanmış. Tamamen inkar ve isyan içerisinde. Peygamber olduğunu, aynı şeytanın Allah'ın varlığını, peygamberin peygamberin bildiği halde isyan etmesi gibi. Aynen bu kafirlikle, bu küfranla, bu şeyle, isyanla, işte bu kimse kafirdir. Bakın biliyor Allah'ın var olduğunu. İnançsız belki bilmiyor yani, Allah'ın varlığını da bilmiyor inançsız dediğin kimse. Kafir varlığını biliyor, bazen sözüyle kabul etse dahi fiiliyatıyla reddediyor, isyan ediyor. Bazen gerçekten var olabileceğini düşünse dahi böyle bir şeye ihtimal vermek, imkan vermek istemiyor. Mesela ateistin bir farklı versiyonu vardır, apateist denir. Ben inanmıyorum, konuşmak da istemiyorum. Ben takmıyorum bu meseleyi." diyor. Bu neydi? Onun varlığından ödü kopuyor. Mağlup olmaktan da ödü kopuyor böyle bir tartışmada, böyle bir dialektikte. Dolayısıyla ben ondan kaçıyorum diyor. Ha kimisi bıkmış da olabilir. Bir sürü cahil Müslüman gelip saçma sapan şey söylemiştir. Belki bıkmıştır. Çünkü Müslümanın cahili ateistten beter yani. <gülüyor> Kaldırılmıyor. Çok biliyorum bir şey okumadan gelip bir şeyler anlatıyor ki Kuran-ı Kerim'de çok ciddi bunlar tehdit edilir ve şiddetle yani cezalandırılacak gibi ya eline ilim almadan İslam için cihat yoluna çıkanlar diye. ilmi cihat yoluna yani. İslam'ı anlatacağız diye elinde ilim olmadan çıkanlar. Çok şiddetli tehdit edilir. Yani ateisti kafam almadık ki ateist alsın. Bak deist olsa tamam agnostik olsa tamam. Belli ölçüde neden olduğunu anlarım. Ama ateizm yani kardeşim yani var olan nasıl var oldu? Yuhar edici mecburiyeti var. Ha, tamam, yani yokluğuna, ben, ben uçan devenin yokluğuna inanıyorum, bence yoktur. Ama Allah'ın, yani bunlar Allah'ın da değil. Allah çünkü İslamiyet'in söylediği bir ilah. Ama bir var edicinin, bir yaratıcının olduğuna nasıl inanmazsın? Ya var olanlar nasıl var oldu, güzel kardeşim? Bir atom var edilemiyor, yok da edilemiyor. Sadece değişim değişim var. Enerji korunma, korunma yasası, işte fizikteki Richard Feynman'ın ilk maddesi, enerji korunma yasası. Sadece değişebiliyor. Yok olamıyor, var olamıyor. Lavaziyet teorisinde. Bütün bilimin kabul ettiği bir şey. Nasıl var oldu? Cevap yok. Nasıl sen ateist olursun? İşte burada Stephen Hawking'in dediği şey bir anlam kazanıyor. Ben olmadığını bilimsel olarak değil, mantıksal olarak değil. Ben böyle düşünmeyi seçiyorum. Bunu dersen mantıklı bulduğundan değil ama diğerinden daha mantıklı. Bilimsel olarak yok demekten daha mantıklı. O diyor şey, Stephen Hawking diyor, bizim diyor bilim olarak bulduğumuz hiçbir şey, bilimde ulaştığımız hiçbir şey bir tanrının yokluğunu göstermiyor. Bu bir seçimdir diyor yani. Benim seçimim inanmamak diyor. Onun onu seçmesindeki amiller de var ama hayatına bakılırsa. <gülüyor> Dinin çok dayatması var. Ailesi katolik. Beraber olduğu, sevgilisinin daha sonra evlendiği ve boşandığı, sonra tekrar refakarlık yapan şey var. Onun ailesi çok koyu katolik. Onun da öyle olmasını istiyorlar. Adam yani İslamiyet'i bilmiyor zaten. O Hristiyanlığa karşı bir tepki olana inançsızlığı seçmiş. Onun meselesi o. Karl Marx'ın hani Dinafyondur sözü var ya meşhur. Mesela o da İslamiyet'i bilmez. O da onu Hristiyanlığa karşı söylüyor zaten. Yani dolayısıyla hani o ateizmin düşüncesinden ya da bu deizm, agnostizm bunların düşünce yapısı tamam bir yaratıcı var ama peygamberler ve kutsal kitaplar onlar, onun kelamıdır ve onun elçileridir midir? insanın buna inanması, onları iyi araştırmadan, çünkü sürekli böyle dünyaya gömülmüş bir insan, dünyanın üzerinde, fiziğin üzerinde hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey düşünmemiş bir insan. Her şey buna göre cereyan ediyor. mucize de görmüyor haliyle, eski insanlar gibi. Dolayısıyla artık böyle bir şeyin tamamen olmayacağına inanmaya başlıyor. Ki ona zaten ona, ondan ilk inanması istenen şey olağanüstü olaylar Ne değil. Evren çok mu olağan ki sen ayrıca olağanüstü olay arayasın? E-işaret bekleyenler siz hiç etrafınıza bakmıyor musunuz ayeti gibi? Ondan dolayı yani o deizm ve sadece onların soruları vardır kafalarına takılan. Çünkü ben bir buçuk yıl kendim deizm cizgisinde kalıp tövbe ettiğim için onların ne olduğunu iyi bilirim. Kafamda sorular vardır. Bir iki tanesi bunların şiddetlidir, öne çıkar. Onlara cevap almaya başladığın anda eğer gerçekten hakikati arıyorsan, inatla inançsızlığa tutulmuyorsan, Hakikati arıyorsan çok ciddi kırılır bir anda kabuk. Dışındaki o inanca karşı, imana karşı oluşmuş kabuk bir anda kırılır. So soruya cevap geldiği anda. Neye uğradığını şaşırırsın. Çünkü hiç cevap olabileceğini düşünmemişsin o sorulara. Ve işte bunun düşünememe sebebi dışarıdaki Müslümanların cehaleti. Sana cevap verememişler. Daha kötüsü bende ben başıma gelen senin sorularına bu cevap verir dedi denilen kişilere gittiğimde onlar da cevap verememiş. E tabii ki darmadağın diyor insana yani inanç bakımında. Bu insanlar kendilerini geliştirmemişler. Bu insanlar, daha önemlisi, sana verdiği cevaba, ki cevap denebilirse ona, kendisi daha inanmıyor. Düşünmüyor bile özelliğine, ezberlemiş yani sadece. Eğer o cevap oysa yani, ki değil. Cevap da o değil, ezberlemiş. Yani o şey daha seni tatmin etmemiş. O yüzden ben mesela buna çok dikkat ederim. Bana bir soru soruluyorsa, o soruyu ben daha önce kendime sormuş olmalıyım. Sormamışsan bana o sorusu olduğundan sorarım ve o sorunun cevabı olarak beni tatmin etmeyen bir şey karşıya verem, onu daha da uzaklaştırır. Beni tatmin etmeyen onu zaten tatmin etmeyecek. Bir de ekstra uzaklaşacak. Hani bu adam cevap verirdi, hani bu adam biliyordu düşüncesine sokacak. Demek ki yok herhalde böyle şeylere götürecek. Ondan yani bir insanın sorgulama aşaması çok iyidir. İlk defa Allah'a yaklaşma sorgulamayla başlar. Sorguladıkça Allah'a bir adım daha yaklaşır, cevap aldıkça, sorularına cevap aldıkça yaklaşır. İlk defa bununla başlar. Ve sonra o sorgulama isteği sürekli cevap aldıkça artık Allahü Teala'ya müthiş bir hayranlık uyandıktan sonra onu tanıma isteğine dönüşür. Artık bir şey sorgulama maksatlı değil, tanıma maksatlı gider insan. Çünkü her bir şey, her bir sanat, sanatçısını gösterdiğinden dolayı. Ve her şey Allah'ın sanatı olduğundan dolayı, Allah'ı en iyi bilen, her şeyi en iyi bilendir. Yani işte o Üstad'ın dediği de tam hakikat yani ne kadar Allah yolunda güya, güya oluşur. Hani ilmi anlamda ne kadar araştırırsan araştır, nazariyat fiiliyata dönüşmezse imansızlığa dönüşüyor. Yani bir insan Allah tanıdı, tanıdı ama Nazariyat, yeni dilde teori demek. Teorik olarak, tanıdı, tanıdı, ilmen tanıdı, tanıdı ama bunları fiile dökmüyor. Namaz, namazı biliyor ama kılmıyor, orucu biliyor ama tutmuyor, ibadeti biliyor ama yapmıyor. Ne kadar ilmedinizseydinsin, fiile dönüşmüyorsa zamanla bu inançsızlığa gidecektir diyor. Hani Diver diye örnekte şey, nasıl bir insan, iş, iş yapan bir insan, çalışan bir insan, o işte yanlış yaptığında veya canı yapmak istemediğinde, boşladığında, savsakladığında, ve bu ortaya çıktığında amirin nasıl bilmemesini ister. Keşke amirim olmasaydı da ona hesap vermeseydim düşüncesine giren. İşte günaha giren bir insan da doğal olarak bu düşünceye girer. Keşke hesap verecek biri olmasın. Ve zamanla o, o inançsızlığa dönüşür. Yani olmamayı olmamasını kabul etmek daha kolay geleceğinden. Olmasını kabul ederek o kadar günahla yaşayamaz çünkü. Ya tövbe edip dönmesi lazım ya da o hale yaşamaya devam etmek istiyorsa bir noktadan sonra inanmayı bırakması gerekiyor. iradeyi olan kısmı var. Şöyle bir anda ben inanmayı bırakıyorum diyemez mi insan? Demin dediğim gibi bu zamanla başlar. Ve bir zaman sonra inanmayı bırakabilecek vaziyete gelir. Bu üzerinden geçilmeyen yol dikenlendiğinden dolayıdır. Artık o yol o kadar uzak gelebilir ki uzak gelmeye başlar ki demin dediğim o banyo etmeyen adam meselesi gibi bir noktadan sonra tamam herhalde yok deyip geçebilir. Çünkü bütün kapılar kapanmış. İnsanın inancına giden yol ruhundan geçer. Eskilerin kalp dedikleri şey, kalpten anlaşılan şey ruhtur. Ruhtan geçer ve diyor hadisi şerifte, bir insan bir günah işlediği zaman kalbine bir yük, tötün, sev -tötün küçük bir siyah nokta konur diyor. E bu tabii biyolojik olarak bahsetmiyor bunu yani. O kapıdan bahsediyor. Bir tane siyah nokta konur. Eğer o insan o günahından pişman olup telafisini yapmazsa o nokta orada sabit kalır. E şimdi insanın sürekli günah içinde olduğunu düşün. Artık o kapı bütünüyle, o noktalarla kapanırsın ve oradan bir şey geçmez. Ayette, Kalpleri tamamen kapanmış çünkü paslanmış, açılmıyor ve artık Peygamberin huzurunda dursa bir şey yapar. Aynı bu receiver'ların, transponder'ların yaptığı gibi ne kadar kuvvetli sinyal verirsen ver, alıcı yoksa nereye vereceksin? O yüzden Peygamberin huzurunda durup yaratılan bütün melekler yere inse o insan bir şey hissetmez. Hiçbir şey yoktur onun için. Her şey gördüğünden ibarettir. Üstadın tabirle aklı gözüne inmiş. Ve artık inançsız, çok rahat inançsızlaşabilir o insan. Bir şey hissetmiyor çünkü. Esas Allahü Teala'ya inanmak, iman meselesi esas ilimden geçmez. İlim vesiledir. Esas kalpten geçer. İman bir nurdur ki onu Allah kalbe koyar. Ve insanın bu noktadaki hissiyatı önemlidir. Ne bilirsen bil, Allah'ın varlığına İlişkin, ne kadar delilin elinde olursa olsun, varlığı kalpte hissedilmiyorsa, bir noktadan sonra insan inanmaya bırakabilir rahatlıkla. İşte o kalpteki hissiyat, insan Allah'a memnun etmek için, kulluğunu yerine getirmek için diyeyim, yapacağı çabadan geçecek. Ben sizi sadece kulluk edin diye yarattım, diyor. Demek evet, bizim kulluk etmeyerek yaptığımız her vakit boşa gidiyor, demek Kulluk dediği şey, başını secdeye koyun da kalkmayın, değil yani. Farz kıldığı namaz beş vakit. Altı vakit, yedi vakit değil, farz kıldığı bu. Onun dışında yapacağım bir sürü şey, senin kul mesela beş vakit namaz kılıyorsun. İşte abdestiyle birlikte normal bir kılınışla günde bir saat kafidir buna diyor. Beş vakit namaz. Ve o namaz aralarında beş vakit kılıyorsa senin işlediğin küçük günahları silerim diyor. Abdest alırken abdest tuzularına her su değdiğinde değen yerlerinle de işlediğin küçük günahlar o suyla birlikte akar gider diyor. Ve arada işlediğin sevap olmayan ama günahta olmayan de sevap yazar allah Teala'nın insanı cennete koymak için koyduğu kanunlara bak. Ne kadar fazla. Ve insan bu surette işte üstadın dediği fani ömrünü baki bir hale getirebilir. İşte fiiliyle hak edemediği cennete Allah'ın koyduğu kanunlarla hak edebiliyor. Bütünüyle sevap yazdırıyor. Ve hatta insan çok günah işledi diye. Büyük günahlar işledi. T.V hususunda anlattığım daha önce de vardır yani. İşte Ebu Hureyre radıyallahu anh mescide bir kadın geldi. Rasulullah'a görüşmek istediğini söyledi. Meşguldü ben dinledim. Kadın dedi ki ben zina ettim. Ettiğim zinadan hamile kaldım. Bu çocuğu doğurdum çocuğu da öldürdüm ben. Ben ne yapabilirim? Ben yok ki kanım dondu yani kadının söyledikleri karşısında sen bu halinde Rasulullah'ın huzuruna falan çıkma dedim gönderdim kadını. Sonra efendimizin meşguliyeti bitti geldi. Ben ona durumu anlattım. Ya Allah böyle bir zaniye geldi, böyle bir katile geldi, böyle bir caniye geldi. Ben de ona böyle dedim gönderdim. O da ''Ya beureyla, ne yaptın sen?'' dedi. Bilmiyor musun ki Allah, işte Kur'an'ında, Furkan Suresi'nde bütün bu saydığın günahları saydıktan sonra ''İlla men tâbe ve âmene ve amele amelen sâlihan feûlâike, feûlâike yübettilullâh seyyîâtihim hasenâ'' İnsan bütün bunları yapsa dahi, içinden gele gele pişman olup Allah'a tövbe etse, Sonra iman etse, sonra bunun telafisi için gerekli her şeyi yapmaya hazır olup yapsa ve salih amel işlese hayatı boyunca artık Allah'a bağlansa. Allah onun günahlarını silerim demiyor. Günahlarını sevap olarak geri yazarım diyor. Eksilere bir çizgi koyar artı yaparım diyor. Ne yaptın sen? Diyor. Ben onu duyunca hemen koştum. Kadın nereye vardıysa buldum yakaladım. Allah Resulü'nün dediğini ona söyledim. Kadın bir heyi çekti secdeye kapandı diyor. Günahları sevaba dönmüş. Aynı şey yaşlı bir adam için anlatıyor Tabi'in devrinde. Yok şey, tabi'in imamı. Efendim oluyor olay. Bir yaşlı adam girdi mescide. O kadar yaşlı diyor ama ayakta zor duruyor diyor. Başı belinin seviyesinde belki öyle bir kambur. O kadar yaşlı. Bu yaşlılığınız bu kadar tasvir etmesinin bir sebebi var. Yaşı çok ileri ve o yaşına kadar günah işlemiş. O yüzden. Gel, geldi Efendimizin dibinde durdu. Şeyhun ve ya Yaşlı bir adam ki bir ömür fecr ve kadir. Bütün günahla geçti ya dedi. Allah'ın tövbesi bize de var mı? Dedi. Sen içinden gele gele dedi. Adama la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor musun? Adam içinden gelerek eşhedü la ilahe illallah ve enne Muhammedun Resulullah deyince Allah senin fecrini de kadrini de her şeyini affettir. Diyor. Allahu Ekber deyip secdeye kapandı adam diyor. Yaşlı giren adam doğru genç çıktı orada. Bu kadar allah Teala'nın tövbe kapısı, bütünüyle perde kalkıp da ahirete geçmeyene kadar açık kalıyor. Bu kadar bir insanı Allah cennete almaya uğraşıyor. Daha bu kadar çeye rağmen bir insanın cehenneme gitmesi demek. Allah'ın bu kadar uğraşmasına karşı bile acayip bir nankörlük ve isyankarlık. Sahabi de var. Hiç namaz kılmadan mesela hemen şehit olup cennete giden sahabi olmuş yani. Hiç namaz kılmıyor. Savaş esnasında kafirlerin, müşriklerin koyunlarına çobanlık yapan bir adam Müslüman oluyor. Böyle sırada Hendek Savaşı var. Saflara katılıyor. Sahabi safında daha bir rekat namaz kılmamış. Müslüman olalı iki saat olmuş. Ve ediyor. Hem şehit hem sahabi. Yani bir insanın Allah'a karşı kullukla hayatı boyunca emredilmesi insan bunu büyük olarak, bir ağırlık olarak görüyorsa, o da Allah'ı tanımıyor demektir yani. O yüzden allah Teala, hani o insan bir şereftir onun için. Bir padişah senin, çok büyük bir padişah. Büyüklüğü, ilmi ve iyiliği dinlere destan bir padişah. Huzuruna çağırıp sana bir vazife vereceğim dese bu şeref midir, ağırlık mıdır? Yaptığı da budur Allah-u ona kul olmak kadar, zaten hani Mevdu dinin, Tanımında İslamiyet insanı insanın hakimiyetinden alır, Allah'ın hakimiyetine verir. Bir insan Allah kul olmayacağım demesi demek özgürlük değildir, başka şeylere kul olacağım demesidir. Bunu bilerek ya da bilmeyerek ama başka şeylerin peşinde ömür harcayacaktır o Ondan bir insanın hedefi kendi değerini gösterir. Sonlu hedefi, değeri de sonlu olur.